Modern sabahlar. modern sabahlar Modern Sabahlar Yine gerginlikler Yine kapı çarpmalarla başlayan bir sabah Modern Sabahlar'da Radyoların başındakilere günaydın Siz, siz olun evinizde günün ilk dakikalarında Gerilimden uzak durun Efendim neymiş Fahir bana gösterdiği videoyu neden Oktay'a göstermemişmiş ...göstermem demedim ben muhterem... ...yayına gösterin. gideceğiz dedik... Yayına ...yo gidin. yayına gideceğiz deme... ...sevgili dinleyiciler şöyle oldu... Ee, ...Fahir Atlas'ın videosunu gösterdi Ege'ye... ...pardon özür dilerim... ...hemen bir düzeltme yapayım... ...videolarını gösterdi... ...çünkü en az iki video gösterdi tamam. ...kaba bir hesapla ben e, siz... Öte yanda birbirimize video gösterirken evet, ben saydım yani, gazeteye bakıyor gibi yaptım ben içimden saydım yani, lokmamı da sayıyorsundur üç. sen ama ütü gösterdiğim videomu da saydın ama kısa, kısa kısa videolarda Doktay ben sana söyledim hayır ben kısa uzun ona bir şey demiyorum ki sonra bir saniye sevgili nicelerimizin ben anlatmak istiyorum ee, ondan sonra dedim ki ben de ben de çünkü aralarında güldüler falan sevgili dinleyiciler. sonra ben de bakayım falan dedim ondan sonra Yok, ya, falan yok demedin yani ya. Yani desem ben sana Niye öyle yapayım Oktay yani... Sen değil bu, bu arkadaşla beraber bu arkadaş... olunca Siz teke tek çok iyi Birer de çok iyisiniz de bir Çevreniz de. bozuyor sizi ee, Bir ondan sonra gelince azıyoruz değil mi Bana niye göstermemişler biliyor musunuz sevgili <gülüyor> Benim çocuğum yok diye göstermemişler Atlası videosunu yani bu çocuğun yok diye de şöyle... Sen bunu dedin mi demedin mi Fahir? Ya ben onu o şekil demedim. Şimdi dedim yani... Ege sen de buna katır gibi güldün ve Fahir'i dürtükledin mi? Ben Fahir'i dürtükledim o, o kadar gülmedim. Birincisi <gülüyor> o. Bir de en son sana Fahir çocuk videosu izlettiğinde sen de ona çipetbet gibi bir şey izletmiştin YouTube'da Hayır öyle bir şey olmamıştı. Uydurma. Uyduruyorsun. Ve yine mağdur ben, olmaya çalışıyoruz. Hayır. Şimdi çocuklar lütfen birbirinizle kavga etmeyin. Yani şimdi ben ondan sonra e, kapılar e, niye çarpıldı? Ben de sonra... dedim Sen bunları niye façaya koymuyorsun? Ya façem yok, facaya koysam nereye koyayım? Yani bunları o zaman bir yere koymak lazım yani. Ben size yollayayım ben bunları. En kötü siz façaya koyar. Ege sen façaya koyar mısın? Ben koyarım façaya ne olacak? Ben façaya koyarmış. Tamam abi façaya koyun ben oradan da izleyim. Okta'yı hesabı da yok. <gülüyor> Faç façam da yok o yüzden tamam abi. Ben. Ay gene ben mağdur oldum ya. Gene, aman. Sen ne zaman mağdur oldun ya? Ya ben hiç mağduriyet yaşatmak istemediğim için zaten şey. Mağdur ben... oldu. Mağdur oldum yani yani. o yüzden mağdur oldu. Tamam abi. Madem Neyse ne kapılar kimin için çarpılıyor Benim için çarpılıyor tamam anlaşıldı Neyse, abi e, Aramızdaki bu gerginliği Dinleyicilerimize elimizden geldiğince yansıtmamaya çalışalım Buyurun efendim Uzun Buyurun, uzun anlattım nasıl yansıtmamaya çalışacağız bilmiyorum ama Bundan ee, sonra yansıtmamaya öyle. çalışacaksın <gülüyor> Keşke stüdyo içinde de kapılar olsaydı Şunu bir çarpsana ya fayette. Küçük küçük kapılar mı ha, Bunu arkam bir saniye Bir dakika bir laf etsin ondan sonra Bundan sonra yansıtmamaya çalış en azından çok güzel oturuyor ya bu kapı, kapı çarpması. Çok Aa, güzel tavır, tavra, Vallahi Tavrın tav sonuna eklenecek sesmişti. Yalnız unutmayınız ki tavır tavırı doğurur. Yapmayınız, etmeyiniz. Ne dört çalacağın kapıyı çarpma Hayır, tavır tavırın mayasıdır. Ee, çalacağın kapıyı çarpma o da onlardan bir tersi. Yok tensi. ama doğrusu tavır tavırın mayası. Kapıyla ilgili olanı sordu ha, kapıyı, çünkü tamam. benim dediğim doğruydu. Zaten stüdyo kapısını <gülüyor> çarpabiliriz çünkü hiç kapıyı çalarak girmediğimiz için. Doğru. Zaten ilk biz giriyoruz. Zaten sünger. De, yani öyle bir durum olmadığı için otomatikman çarpılabilir. Tek kapı çapa çarpabileceğimiz kapı stüdyo kapısıymıştı. Çalacağın kapıyı çarpma derken yani içerideysen kapıyı çarpma şansın var. Ama sen o evde değilsen ya da içeride değilsen evde olmasına gerek yok. O zaman çarpma mı diyor yani? Yok ya mesela evde bir şey oldu tartışma oldu. Sen de kapıyı çarptın çıktın. Sonra da aklına şey geldi. Telefonu orada unutmuşsun. ha telefonu orada unutmuşsun. Sonra böyle kapıyı çalıp çizdiğinden işte e, şey mi alabilir miyim dediğin zaman bitti. Bütün senin o ulaştığın zirve nokta bir anda yerle yeksan oldu. Ya da o telefonun şarjını alırken de gene bir laf sokacaksın ama o olmaz. Hiç iyi, olmaz, yani. olmaz, olmaz O yüzden çalacağınız kapıyı e, lütfen çarpmayınız, çarpmayınız i̇lla... veya anahtarınızı yanınıza alınız. Anahtar nerede diye sorunuz. Ya da illa bir kapı çarpılacaksa façeden çarpınız. <gülüyor> Vallahi Oktay güzel. Paçıdan <gülüyor> kapı çarpma şeyi var mı? Vallahi evet. onu yapsalardı aslında. Dürtükleme yerine. Tabii tabii. Kapı yani çarpma. bir dolu şey var bir de emoji var ya. Evet. Onların arasına da koyabilirlerdi. Kapı i̇şte Alkış da. var, gülümseme var, öpme var, bilmem ne var Emojilerde i̇şte tavır şeyi var mı? Var tabii canım. Tavır kafası. İşte tavır kafası. azı yüzü çemçürmüşler var. Onlar Oradan hep bir şey tavır. ya. Şöyle bir şey mi diyorsun? Yana. Yana. Yana. Eğer onun emojisi... Ya işte bu Japonlar çıkartıyor ya emojiyi Sen hiçbir Japon'u bir şöyle arkadaşım. gördün mü? Yani <gülüyor> Yani di diyemedikleri Görmedim için. de o şeyi de görmedim ben o Kafasında, bir tane, hari kafasında olan şey olan e, yok Halka olan mı? Yok sinir bulutu mu? Ha, öyle olan Japon da görmedim ki Toranaga'yı hiç hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum Hep onun kılıcında bile onun emojisi vardı Kafasında var mıydı Torunaga'nın? Ya Torunaga, Torunaga diyorsunuz. Yani Torunaga, bu Kabuana, bir şey diyeyim sana. Şogun'dan bahsediyorsunuz. Hı -hı. Şogun dediniz. Torunaga dediniz. Binlerce yıl öncesinden bizi adeta günümüze getirdiniz. Yani 1 milyon iki yüz bin yıllık bir denizli adamı vardı. Bu da ona eşdeğer bir haber oldu yani. Şogun neydi? Denizli adamı ne demek? Denizli adamı. O konuya geleceğim birazdan. Orada bir virgül koy oraya geleceğim Oktay onu hatırlat yanına T koy. Shogun dizinin adıydı da ne, kelime olarak neydi Shogun? Ee, Shogun kelime anlamı olarak Biz her şeyi orada o diziden Samurai'i öğrendik. Evet. Ninja'yı ben ilk o dizide gördüm. Ondan Bazı bölümlerde yoktur. geliyordu. Aa, Aa, geliyordu ninjalar saldırıyordu geliyordu? Ben o diziden şeyi hatırlıyorum. Japonların e, bir gelenek olarak hareketi ee, Hayır Yok tahta küvet içinde e, kadın erkek beraber yıkandığını ben. ilk orada öğrendim. İlk yaşlarımda öğrenmiştim. Yani ben de şey öğrenmiştim oradan. Hay Anjin San Toranaga. Anjin San ismi. Anjin San. Kahramanımız da Anjin San. Anjin San Toranaga'ydı. Shogun Torun... neydi ama? Ona kısaca şogun diyorlardı galiba. Ya öyle bir şey var. Ya da her şeyin, ya da en sonda söyleyeceğini en başta söyleyen adam anlamına da geliyor. Evet. <gülüyor> İlk bölümde Shogun demiştim Doğru. Evet. Şögun şey değil miydi? Amerikalıydı, değil mi? Şögun evet Amerikalı, maskeli Sakal, sakallı bir adam hatırlıyorum ben. Evet, tamam sakallı gayet Avrupa'yı da Amerika olduğunu hiç zannetmiyorum. Amerikalı ne? Oktay sene 1400-1500 ne ya Ş ya? Öyle bir arkadaş. şey Aman ne Amerikası? 1400-1500 o kadar değil ya. Ne ya? 1800'lerin sonu, 1900'lerin... 80'ler diye hatırlıyorum ben. <gülüyor> doğru. Shogun'un sıkı yönetimden hemen sonra. <gülüyor> doğru, o da doğru. Soralım dinleyicilerimize. Erken ne olur bir şey sormak için? Yo, Yo tam vaktidir Oktay. Vallahi. Shogun ne demek diye mi soracağız? Shogun'un Shogun devreleri Hayır, vardı. Hayır, bir hatırlatsa zaten bütün şeyler çözülecek. 80'lerde izledik de hikaye neydi? Hikaye... Küvette yıkanma dışında bir hikaye olduğuna inanıyorum ben. Kesin bilgi var gibiydi. Ne, batılı adam... Evet. arasında düşüyor gibi, falan evet. gibi Ama bir şey. batı dediği de T Amerika diyor işte yani. Amerika nire, Japonya nire. Las Japonya... Samuray gibi bir şeydi. Evet öyle bir, ıı... bir ticaret anlaşması için gidiyordu galiba. Pist, <gülüyor> evet, Çin'den, falan Çin'den falan mal dedi. getirecekti. O işte ucuza oluyordu. O zaman da ucuzaymış Çin'den mal getirtmek. Ee, oraya gittikten sonra da orayı seviyor ve oraya yerleşmeye karar veriyor. Diye hatırlıyorum ben bilmiyorum belki de yanlış hatırlıyorum. Shogun. Shogun neydi? Ancı insan. Ne demekti diye soralım. Cevapları da ara ara şey yaparız. Telefonumuzda 230 sevgi dinliyse. Belki programımıza daha önce hiç bağlanmamış ama aha Shogun benim konum deyip de arabayı nasıl gerçekleştireceğini düşünenler vardır. Hmm. Bir de onun devresi vardı. İşte. Richard Chamberlain ya işte evet. sakallı adam dediğimiz o. E, tamam. En meşhur canım. artist olduğunu zannediyorduk artist. da başka hiçbir şeyde gö görme. Yok canım olur mu? Alan Quartermain'de falan oynuyor değil mi? Chamberlain Richard Chamberlain'i... Chamberlain... En Çok. meşhur şarkısı o Çok. Kemirley, Kemirley, Kemirley yaptı. Evet, güzel şarkısı da vardı onu. Abi bu arada telefon geldi. Yarın ulaşmadı. Güzel, güzel bir özür. Çiçek mi çakar? Tarihçi dinleyicimiz. Günaydın Alo. efendim. Alo. Alo. Günaydın radyomu kısır bir saniye. Aman Süper size efendim. Aa, on numarası. Beş yaşında şogun e, ümvanıdır. Ona o ümvanı verdiler. Oraya da zaten esir olarak gelmişti. Esir olarak geldi değil mi? Nerede esir ettiler onu? İngiliz kendisi işte ne bileyim Okinawa mıydı neydi zaten onların ya Kobe ya Okinawa orasının kültürü hala aynı şekilde devam ediyor aslında ama. e bu esir düşüyor köle evet, olarak satılıyor falan mı? Sonra güzel de bir e, hatun vardı yanında hatırlarsanız tabi dişisiz dizi olmuyor. Evet. Ondan sonra Beraber tahta küvete, kendi, küvete girdikleri Kendini kabul ettirmeye çalışıyordu Evet Last Samurai uygun bir şey Ne denir, Tarif Ondan sonra şogun işte bir ünvan Yani vali gibi diyelim vesaire diyelim Ondan sonra ve Japonların dışında kimseye verilmemiş bir ünvanı alan batılı bir denizcidir bu Deniz askeridir He. Öyle bir şey arkadaşlar Doğru en Sonunda Shogunluğa kadar yükseliyor mu yani? Tabii, ha, işte evet. Muhtar aynen bile öyle. olamaz dedikleri adam Şogun oldu mu diye bir bitiyordu dizi. Aynen öyle. Durum odur yani. 1908... Öyle vardı. Ba Kiminle Bu görüştük şey biz? Beni. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Kiminle, Kiminle görüştük biz? ben. Bahadır Bey Bahadır çok Bey. teşekkür ederiz. Hakikaten teşekkür yıllar... Ediyorum, i̇yi yayınlar diliyorum arkadaşlar. Sağ olun Değil kolay edin. Edin. Sağ olun sağ olun. Yıllarca pek çok konuda sustu ama deyince konusu patladı. açılınca herkes susacak ben konuşacağım dedi Bahadır Bey. Hakikaten de tokat gibi geldi. 5 bölümmüş çarptım. biliyor musunuz Şogun? Nasıl 5 bölüm? Uzun uzun hatırladığımız bizim hayatımızda çok ağırlı olan dizi 5 bölümmüş toplam. Happy Topu. 1980 Hadi ya. Eylül'de başlamış. Ondan sonra... Darbeyle beraber bitmiş, bitmiş mi ne? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ben Birol Özdemir. Birol Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Yaşınız kaç Birol Bey? Yaş 43. Maşallah. vallahi bravo. Teşekkürler. Birol Teşekkürler, Bey nedir Şogun'un olayı? Chogun'un sözü karşılığı başkumandan demek. Başkumandan demek. Hı. Evet, komandan demek. Yani eski Japonya'da bir askeri şey, ünvan. Evet. Yalnız bu Richard Chamberlain abiye bizi de Japonca öğrenmesi için... Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 ay süre veriyordu yörenin e, samuray lideri. Evet. Aksi takdirde bütün köyü kılıçtan geçirmekle tehdit ediyordu. Güzel de bir diziydi. <gülüyor> <gülüyor> öğreniyordu herhalde değil mi yükseldiğini yükseldiliyorum? <gülüyor> tabii tabii nasıl öğreniyordu? Sular, şakır gibi. şakır Miki Şogun uh, diye geziyordu yani. <gülüyor> Bilo Bey siz benden birkaç yaş daha büyüksünüz. Aynı dönemde çocuk olarak ekran karşısında Siz daha iyi evet. hatırlıyor olabilirsiniz. Ninja evet. vardı değil mi o dizide? Ninja vardı tabi, ninja vardı. Evet, kötü yani, ninja'lar vardı. Hep kötü de. adamlardı, böyle evet, basıyorlardı evet. ortulu. Peki çok evet. teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağlıcaklar. Sağlıcaklar, hoşça Bey. Ee, ee, o zaman madem böyle diziler şeyde kökler, köklerin konusu basitti zaten. Ay, dur hiç köklere getirmedi kökler Hiç izlemedim. Şok, hiç mi? Şok, Ay Kaptan Oni'den on falan konuşsaydık bari, onu da mı konuşmayacağız? Yok, yok şokun konusu. Bugün, zaten, şokuncuyuz. bugün şokuncuyuz. şokun Bugün şokun Niye açıldı o konu? Bilmiyorum kim şogun dedi ilk şogun diyen aramızdan çıksın ortaya bir adım öne. Şogun nasıl açıldı? Kapı çarpma. Konuşuyoruz. Japonların... Nasıl girdik? Girmedik. Girdik ve... Şogun ha Japonların şey Japon yok dedik tavır yapan Japon yani ya da da. oradan oradan Toranaga oradan Toranaga geliyor. Bu, bu adamın Toranaga demesiyle işine radye geldi ya. Ama Toranaga bir dönem Türkiye'de hafif çekik gözlü çok insan var ya Türkiye'de işte şey ne derler Tatarlar var falan filan böyle hani herkese Toranaga ee, O dönem kısa boylu çekik gözlü efendim saçı dökülmüş herkesin adı Toralaga'ydı. Harakiri'yi de bize bu dizi öğretti değil mi? Tabi ne harekeli oldu orada. Yani en azından bizim yaşlarımızdaki Tabi nesle diyelim. nesle Var mıydı bilmiyorum gerçi harakiri yapan var mıydı? Orada dizide? vardı canım. Kendi imkanlarıyla ufak tefek yapan vardı. O dizide çok harakiri vardı Hı, o, vardı değil mi? Tabi. Çötür çötür ölümleri. Her böyle 2 3 harakiri oluyordu ya. Bence yasaklanması lazımdı o dönem o dizinin. Yani işte herkesin şiddeti geleneğimiz diyerek Japonlar da çok sahip çıkıyorlar. Bazen hiç ortada sebep yokken gelenek diye işte böyle buluştular. Ailenin büyükleri yediler, içtiler falan gecenin sonunda adetlerini bulsun diye hareketi de sadece saplamıyorsun bir de deşiyorsun ya. Tabii, o çirkin. Yani. Kanırtma denir ona Japoncada. Hı, evet. Ondan sonra Ay Ebin, sabah sabah Ebin adamın... Hanım'ı yerleri paspaslasın. Neymiş? Beyefendinin canı hareketi çekmiş. Ama hep böyle olumsuz şeyler mi? Hayır. Olumlu o şogun, şeyler de tabii, vardı o tabii. Şogunla. ne, ne vardı? neler öğrendik? Neler öğrendik? Japoncayı 5 ay gibi kısa bir sürede şakır şakır öğrenmeyi öğrendik. Japonya'ya giden herkese esir de olsa dil için süre verilir. Onu tabii. öğrendik. Evet, evet. Çünkü o çok önemli. Dil çok önemli. Beyin Japon önce dile bakarakta. Bunları öğrendik. Genel. <gülüyor> ne demişti Birol Bey? Başbakan, baş, baş, başkomutan, baş, gibi bir şey söyledi. Başkomandan gibi, şey evet. baş, <gülüyor> gibi bir şey dedi evet. Büyük şogun takımın buraya getir. Buyurun efendim. Artık Buyur. gündeme geçebiliriz ya hocam. Denizden mi? gelen adam demiştin Farsan Galiba. Atlantik'ten gelen adam gelen mı Hayır demişsin? canım denizli adamı mı konuşacağız? Denizli adamı dedim. Denizli, denizli adamı mı? Evet denizli adamı. Denizli, denizli adamı mı? Hayır. Denizlili adam. Denizlili e, tamam çok var onunla. Hayır tabii ki pek çok Denizlili var ama ilk Denizlili desem. İlk e, Denizlili. E, Denizli'nin Honaz'ın Koca Başköy'ünde 2002 senesinde bir mermen ocağında işçiler tarafından bir fosil bulundu. E, ondan sonra bu şey Homo erectus. 500 bin yıllık vardır kesin. Ve hala olabilir. erectusmuş yani. Valla yani. Bulduklarında hala Homo erectus. Vay be demişler taş gibi maşallah. E, buna da Denizli adamı ismi verilmişti. Ne diyebiliriz buna? Ne diyebiliriz? Çünkü Anadolu'da yerleştir ilk homo erectus olduğu yani başka yok. Öyle söyleyeyim yani. Evet, hiç bulamadık Aram, biz canım. Hiç bulamadık. MTA'daki de... dinozorlar bizim topraklarımızdan mı? İtalya dinozor mu onlar? Onların bir kısmı yani üret de üretmedi gerçek... dinozor. gerçek üretme O şeyde çiftlik dinozoru. Aha Manisa Salihli bölgesinde üretildi. Ee, bir kısmı da İzmir ee, Sizin şey Mor Mordoğan diye bir Mordoğan'da Mordoğan. Balık çiftlikleri ve dinozor çiftlikleri var Vardı doğru. onlar da orada üretildi Ama e, diğerleri şey Birkaç tane ithal var Ama çok pahalı onlar Çok pahalı İthal, dinozor Değil mi Oktay? Tabii yani Sen çok, bir çok Almanya önemli. çalışmıştın çok Yetmemiştim bayağı, bayağı, Çıkmamıştım Param çıkmamıştı dedi. Sonra papağan alayım dedin O var, da var Onunla da çıkışmadı Biz fakir miyiz be? hep yani Hiçbir şey paramız çıkışmıyor Neyse sinirlenmeyeceğim. Hayır Honaz dedim. Benim aklım Honazlı şu anda. Honazlı İbrahim. Neyde vardı? Bak yine şey Honazlı diye geçiyordu. Honazlı dedi. Denizli'nin Honazlı de bir şey. Bir dakika Honazlı. Honazlı, Honazlı mi? nesi meşhurdu? Adamı değil başka bir şeysi 8 şey mi vardı? Orada Honazlı diye birisi geçiyordu. Ya şimdi şey tarihin derinliklerinde yemin ediyorum girince kayboluyorsun da. Honazlı diye bir şey hatırlıyorum. Yayınımız sırasında konuştuklarımız hakkında hiçbir fikrimiz olmaması beni biraz rahatsız Bak Ama konuşmamıza da de engel değil bu. Ama t bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum bak Honazlı diye birip tabii ki Honazlılara Honazlı denir de tabii. böyle Nasıl Denizliliye, Denizliyelilere Çok meşhur bir Honazlı vardı. Neydi o Honazlı? Honazlı. Dizide de miydi, normalde miydi? Honaz'ın çiçeği şey, kirazı mı meşhurdu, çileği mi ya? Bakayım. Valla Honazlı'nın kim olduğunu bulsak o ne yiyordu mesela çilek yiyorsa. İşte oradan, oradan acaba Honazlı oradan olur. bir şey bulayım diye mesela çilek derse başka bir adam. Valla sevgi dinleyiciler sabah sabah, sabah bin tane işiniz var biliyoruz ona buna yetişmeye çalışıyorsunuz <gülüyor> ama Honazlı diye bir adam var mıydı bir dizide kitapta filmde falan diye. Neyse, Ve nesi meşhurdu? Geldi. Honaz'ım dur bir saniye Nesi, nesi meşhurdu? Günaydın efendim. Günaydın yine ben. E, bugün herhalde bilir kişi olarak ben katılacağım. Yemin ediyorum, çok iyi olsun. Honazlı değil o da Banazlı. Banazlı'dır. Kartallar yüksekler yüksekten uçarlar. Ha, <gülüyor> Aha, Honazlı, ha O <gülüyor> karakterin adıdır. Ha. Tamam, doğru. Peki Honaz'ın ne meşhur sizi yakalamışken? Hiç vallahi Honaz'ı da ben sizden duydum. <gülüyor> <Hiç gülüyor> Peki Honaz'ı bilmiyorum yani. İlginç. O Hon Hon Honaz'a geliyor, Bonanza gibi. Öyle aklıma <gülüyor> O zaman bir gün siz de bir gün siz yayınımıza gelin beraber miyiz? Beraber <gülüyor> program yapalım. <gülüyor> <de program gülüyor> Olur. Bonanza filan kaldı, küçükçe kaldı. Onları da konuşuruz Güzel Tamam, güzel. çok, tamam, güzel. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Adam dolu, adam dolu vallahi. Hoşça İşiniz gücünüz rast gitsin efendim. Yani beyefendi Honaz'ı bilmiyor ama senin neyi yanlış hatırladığını sezdi. Vallahi dedi Banaz'dı. seni senden iyi tanıyor Bak biz anlayamadık onu. Yan yana değil mi? Honaz, Banaz falan filan diye. Nasıl yan yana olur mu ya? Biri Afyon'da. Banaz'da çok güzel üst geçidi vardı evet Mavi bir üst geçit vardı. Yok, yolu genişlettiler. O müze olarak yana ileriyiallar. İleriyiallar. Başka bir üst geçit daha yaptılar oraya. Şey gibi ya Banaz mavi üst geçit. Çok güzeldi banazımızın üst geçitleri. Bu şeye giderken var ya yolda işte Salih Lilili, li, ondan sonra biz... Salih, Ahmetli, Turgutlu, üç ha. tane erkek ya, evet, yani. Tamam Salih Ahmetli, Turgutlu işte. Evet. Onların kirazı bak mesela. Tamam. Onlar tamam, gibi işte şey değil mi? Demiyoruz. Honaz, Banaz, Tınaz gibi Hı -hı. mesela. Faruk Tınaz De oradan Bilmiyorum. çıkmadı teşekkür. E, neyse. neyse Honaz da bizim Homo Erectus'umuz mu e, Homo Erectus'umuz var. Bir de göndermişiz. Kaç nazi. bin yıllık? Valla 500 bin diyorduk biz bu kesin 500 bin vardır diye göndermişiz. Kaç yıllık çık iyi? 52 mi? 1 milyon 200 bin. Evet gerçekten yüzde bayağı oranlarda Oo e... daha erken başlamış demek ki Neyi daha erken başlamış? Anadolu'da Takılmaya Umay Erectus şovu e evet, tabii canım öyle gelirlerken falan 1.200.000 milyon bin yıllık bir homo erectusumuz var hadi, hadi bakalım Denizlilili dilili homo tüm deniz sevgiler buradan Emre ne Bey din? demiş ki nettin ne yaptın Emre Bey çok güzel bağlamış isterseniz böyle kapatalım evet bu galiba, bağlayalım bağlayalım Şokun neydi diye biliyorsunuz sormuştuk Şokun neydi demiş Şokun emekti demiş Emre Bey modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar modern Çocuk şarkısı gibi gelmişti bu da, dinleye dinleye hassas oldum Funky Town'ın, o kemanlar, o şey ne derler, yani robotik ses, etme. her şeyle bir numara bir şarkıymış. Çok güzeldir fan kitam Evet fan yapılan güzellemelerin burada sonuna geldik Yeni saatin başından bir kez daha Günaydın herkeşe Biraz da Julio Iglesias güzellemeleri yapalım Ne dersiniz Aa, Julio Iglesias Still... 14 Mart'ta İstanbul'a geliyor biliyorsunuz 20 yıllık radyocuyum bir kere bile Julio Iglesias çalmadım Bak oğlunu Enrique'yi çaldık Dükkanda çalmadın mı? dükkanda da çaldık. Aa, Aa olur olur mu ya çaldık dükkanda ya çaldı, dükkanda tabii tabi canım. Hulyo'yu da programda çaldık. Burada. Programda, burada. programda, programda da, da çaldık tabii canım. Hulyo dedi Hulyo o. Hayır senin çok tabi. güzel yorumladığın bir eee şarkısı vardı. E, Natalie. Natalie tabii. Eee Natalie çok güzel söyler çok <gülüyor> güzel <söylüyor. gülüyor> Sevgili dinleyiciler şu anda <gülüyor> Telif sorunları sebebiyle Sözlerini söyleyemiyor Fahir <gülüyor> ama Yani çok güzel söyler <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel okur Hülyegler şeydi değil mi? Ee, Eski kaleci ha, Aferin bravo es... biliyordum yani. Eski kaleci diye mi arattın Hı -hı. sen? Bir de şey var orada 5869 kadınla beraber olan adam diye Öyle de arayayım bir dakika bir de, bir de öyle ara Demek ki kariyerini bitirmeye karar verdi. Bir, bir dakika. saniye falcı. Biraz kadife sesli sanatçımız. Bu buydu değil mi? Kadife sesli ka ses onun. Kadif, Julio Iglesias. Kadife sesle. Hayır, kadife'yi Julio Iglesias'a benzetirler. <gülüyor> <gülüyor> Julio bir kumaştan bir pantolon aldım ben. Nasıl bir kumaştan? Julio Iglesias'ın sesine benziyordu duyduğumdaki. Öyle derler. Ama başkası yok mu ya? Bak bu çok bilindiği. Aa, en güzel şarkı. Versene biraz dinleyelim ya. açta da pekrandan dinleyerek yediyorum. Hakikaten bir gabardin pantolon alayım en kötüsü <gülüyor> ben bu. Gözlerinde aşklar inanmam sevgilim böyle bitmez aşklar Gel otur yanıma dinle sözlerimi. Farş Mültani çevirinin hakikaten <gülüyor> hakını <gülüyor> <verdim. gülüyor> Ayrı zaten İspanyola benzetirler. Ya hep vallahi ama İspanyola da beni İtalyana benzetirler. Öyle de bir güzelliği var. onu da başka bir program tursup. <gülüyor> Kim sizi kime benzetiyorlar diye. 47 yıldır sahnedeyim demiş Julio Iglesias. Ve artık kariyerimi noktalamak için Türkiye turnesiyle bitiriyor. Çünkü Hiç ilginç anısı var mıymış? Bugüne kadar hiçbir ilginç anı yok demiş. Bir anınızı anlatır mısınız? Herhalde artık sahnede anlatacak bu anılarını. Maşallah. maşallah. Julio Iglesias'ın mesela Türkiye... Parantez e kaç? 74 falan mı? Aa, çok özür dilerim. Daha önce gene bu konuda ben bunu söylemiştim ama unutmuşsunuzdur. Ben bile zor hatırlıyorum ne çünkü. Ne o? Hangi saat? Ben Julio Iglesias konserine gittim. Hiç dinlemiyorum demeden nasıl, nasıl buraya geldin ben? Ege? Hiç çalmadım Hiç çalmadım, çalmadım, hiç çalmadım sonra. Çalmadım diyor Gittim ama ya, dinlemedim de. demiyor. Çeşmede mi? Hayır Efes'te. Efes'te ne festivaliydi Ege? Festival miydi bilmiyorum. Ben çocuktum annemler gidince ben de gitmek zorunda kaldım. Koştura koştura mı gitti? Hulyo, Hulyo çıktı Hulyo diye bağırdım. O zaman da yeni okumayı da falan böyle şey diye çığlık çığlığa seyrediyor muydu yoksa? Anne diyorum Julio yazıyor Julio okunuyor ne yapıyor bu adam diye bağırdım hatırlıyorum. Beni de sahneye çıkarmışlardı. Julio Jose Iglesias de la cueva. De la cueva. Parantez içinde 71. Ya maşallah. Tipik bir terazi. <gülüyor> Oo adamım benim. Julio'su J ile Jose'si H ile yazılıyor değil mi? Ama ikisine Hosesi H diyor. Jose'si de, de, de J ile yazılıyor. yazılıyor. Hadi canım. Tabii canım. Tabii. Tabii. Jose Allah dediğin Allah Allah. Jose yazılır Jose yazılır Jose okunur İspanyolların tek esprisi bu galiba Mesela mi? bu şeyleri Biberleri nasıl keselim diye geçer. Hülyen diye <gülüyor> geçelim Vay be 80 albüm Mesela şey seksen Ya benim albüm, tıraş bıçağının hiletini gördünüz mü Mesela Aa, Haberler başladı Hülyde Gülizal <gülüyor> Hülyde Gülizal mesela Değil mi neler neler <gülüyor> J ile yazılır H ile okunur Size mahalleden hale hale Lale'nin selamı var. Bak ne kadar güzel. güzel ya. E biraz ver duyalım bari ya. Ya nefesimizi duyuyoruz birbirimizin. Bitti şarkı bitti. E şarkı bitti vallahi. Okay. Natalie yok mu? Natalie, Natalie yok. yok. Koskoca radyoda. da Natalie Portman'a yazmış diyorlar. Yemek Yemeklerinizi çok seviyorum demiş. Hulio mu? Evet. Neyi seviyorum? Ama yağlı yiyemiyorum, yoğurt yiyemiyorum demiş. Salket sevmiyorum. Hulio e İlyesias bakıyor ama kendine. Bakar. Hala şey mi? Marsık gibi mi? O bir böyle şey seviyordu ya. Daha ırkçı bir ifade bulamadın <gülüyor> mı Fahir ya? Hayır Marsık gibi dediğim, ee, işte güneşten yanmadan dolayı yananlara Marsık denir ya. Marsık nesi ırkçı canın Mars'ı? Ben hiçbir Marsık'ta böyle dişler görmedim Fahir. Yani Hulio <gülüyor> tabi. E, tabii. Yani. 71 yaşına rağmen kendi dişleriymiş bir de Oktay. Siyah ve deyiz. böyle alıp milletin bak ya inanmıyorsan diye milletin parmağını sıriyormuş böyle. Katır katır yerim demiş. Vallahi billahi. Mutluluklar diliyoruz kendisine. Çünkü eşi Mirandayla yani. olan e, mesajları da var. Eşi Mirandayla e, olan mutluluğuna dair daha doğrusu söyledikleri de var. E, hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun gidecek olan dinleyicilerimize de şimdiden iyi eğlenceler. Ha 14 Mart'ta benim işim var. 13 Mart'ta konser olsaydı giderdim diyen dinleyicilerimize de bir tavsiyemiz var. Evet yani 13 Mart'ta da başka olaylar var. Ne olabilir? Ne olabilir? 13 Mart'ta ne olabilir İstanbul'da? İstanbul'da Aa, ne dur, olabilir? Şey var ya evet, konserler evet, diğer. Bir şey konseri var. Konser, konser değil abi. Konser değil yok yok. Gösteri var. Şeyi mi diyorsun? Ha, Hugh Jackman'ın e, şey, gösterisi var. Yok o değil ya. ayarında Hugh diye düşünüyorum. Hugh Jackman ayarında değil o da değil Allah Allah. Hugh Jackman ayarında mı? O zaman benim bir şeyimin olması lazım. Çünkü çok benzetirler beni Hugh Jackman'a. <gülüyor> ya da az önce baktım. Kaderin benzemesi. <gülüyor> Kaderin benzemesi. Kim olabilir ya? Ne var ya? Hakikaten bulamadım. Onun ee, için ne var? Hayır, düşün bakalım ya. Vallahi, e, Şöyle böyle, bir çevrene bak. Bilet satışları da gayet güzel olduğu için ben de çok özellikle duyurmuyordum ama e, BKM Mutfak'ta şahsi şovum var. Onu, aa, eğer aa, onu çıkarmaya çalışıyorsanız. Evet, Ege. Evet, Ege Kayacan'ın şahsi şovu BKM. Nerede dedin? BKM Mutfak'ta. Ne, ne yapmaya, yapmaya çalışıyorum? çalışıyorsun sen Ege? Anakım. Eğlenceli. Yakın kanat ege. Buyurun efendim. Bir şey diyeceğim. Çağırırsan hulioğlu sesi. Hülya Bey sizi bunlarca yıl bu, bunlarca yıl dinledim. Heyecanlandı Bir şimdi. Bir seferde siz beni dinlemeye ne dersiniz? Ya sen git. konserine ne Genç arkadaşım sana başarılar der herhalde. 14. Ko konser 14'ünde 13'ünde büyük e, ihtimalle İstanbul'da geçen, olur. E, ne ki, yapacaksın gece? Hayır sen şahsıyı şova çağır. Ben de iadeyi ziyarete bulunayım de. Yani win-win dediğimiz hadise. Ben Onun, ona gelmesem ben sana gene davetiye veririm derse ben çok işte, bozumdum. Ona o konuyu açmasın bence. Çünkü o da ayıp yani davetiye istiyormuş gibi. Hayır. Yani Karşılıklı. Yok, parasıyla Olmaz. canım o da parasıyla geliyor. Gerçi paraları karşılaştırılır mı onu bilmiyorum. Sen parayla mı mi yapıyorsun bunu? Yo, bütün Beşiktaş ahalisi beni öpecek. <gülüyor> ya ne kadar mutlu senin adına çok sevindim. Onlar sabit olacak. bayramlaşma şeyi var ya. Aha. Ben böyle gıdıdan mı gıdıdan artık neredense? <gülüyor> Çünkü G değişik olur. <gülüyor> evet gıdı, gıdı da sevilir yani. Gıdım evet. güzeldir diyoruz Evet şöyle bir bakalım dolar yine azdı 2.64 haydi bakalım Dolar Kormuklu... mı azdı vahir yoksa dolar euro karşısında değer mi kazandı Ay. Düzgün anlat e, Dolar euro karşısında bir şeyler kazandı Bakalım ne kadar kazandı Baya bir kazandı yine bugün kritik görüşmeler Fah, var Fahir sen mi yükseltiyorsun bu doları ya Niye Bana, ben ben abi? biraz bu faillerden şüpheleniyorum. Ne ilgili. yapacağım ben dolar? Bir en son geçenlerde bir 100 Bilmiyorum. dolar aldım yani ben onu işte, da. Ondan sonra piyasalar alt üst oldu. Geçen gün dükkanda oturuyorduk üçümüz. Sen bir ara bir telefon görüşmesi, abi bir özel görüş, yanımızdan konuşuyor, bir şey yapmıyoruz dedik. Yok yok ben dışarıdan konuşayım diye çıktın. Ben o sırada internete bakıyordum. Senin çıkmandan 5 dakika sonra dolar arttı. Abi Sen ya. de ellerini ovuşturarak girdin şeye ofise tekrar. Stüdyoya. <gülüyor> Yani şimdi şöyle ya oradan e, bir açıklama yapman lazım yani. Ben yine temkinli olmasını e, tavsiye ediyorum. Piyasalara sesleniyorum buradan. Lütfen herkes ayağını denk alsın. Lütfen temkinli olsun. Aman dikkat mi diyorsun ya? Aman yani? dikkat diyoruz. Bugün kritik görüşme var. E, benim Vallahi görüşmem değil. dolarla doların böyle coşup gitmesiyle ilgili en etkili mücadele yöntemlerinden biri de şey oldu. Ne? Yani öyle alıyorsunuz ama elinizde patlar ben söyleyeyim. Evet. Bu çok şey olmuş. O yaklaşımlarda hakikaten bir anda bir etki yaratmış. Neyse, biz geçelim Google'a. Arama motoru Google, dijital dünyanın en büyük sorunu olan yanlış bilginin önüne geçmek için önlemler düşünüyor ve alıyor. Ne bazılarını. yapıyor abi? Girişimi engelleyecek. Ne yapacak? Ee, yeni bir sistem geliştiriyormuş. Ee, artık aranan bilgiyi popüleritesine e, göre değil, içerdiği bilginin doğruluğuna göre sıralıcı açıklanmış. E, onun hepsini okuyacaklar mı? Koca internete oturup okumaları lazım. Yani Fahir aradığında eskiden internette hemen bir Emrah <gülüyor> fotoğrafı çıkıyor diyor evet. görsellerde. Onun önüne geçmeye çalışıyor. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> yani beni de bir mağduriyetten kurtarsın. <gülüyor> Google mühendisleri tarafından biliyorsunuz Google veya mün... yani mesela Ege Kayacan'ı aradığında en meşhuru Ege Üniversitesi orada da soyadı Kayacan'ı olan bir, bir profesör çıkıyor mesela karşılığında. Evet. ilk sırada o mu çıkıyor. Şey, çıkıyor? Bir yerde, ya çıkma var. Ihtimali bir yerde Ege Köylüsü diye bir şey çıkıyor. Ege Kayacan'ı arattığında Ha Ege K yazıyorsun Ege Köylüsü Siz birbirinizi yani. mi arıyorsunuz abi? Hep birbirimiz arıyor Ben, ben, ben Fahir'in telefonunu ezberleyemedim ya internetten arıyorum Ha ben ondan, ondan mı bana bakmadınız? Ben sizin <gülüyor> ikinizin de telefonunu ezberebiliyorum ya yani. Abi sen hafızan maşallah Bilgi tabanlı güven algoritması adı verilen bir yazılım geliştirmiş Google'ın meşhur mühendisleri Bilgi tabanlı güven algoritması 2.8 milyar bilginin Nasıl sayılıyor ya bilgi? Tek tek Tek tek, tek, tek. Kelime bazında nasıl sayılıyor hakikaten neyse 2.8 milyar bilginin alayı e, eleğinden geçerek sıra ve bu bilgiler uymayan veri bulunan sayfalar ne olacak otomatik olarak roket roketlenecek alt ama de, şeyden çıkarıyor işte alt sıralara düşüyor taramaktan çıkarıyor. Bu sayfalara bakmayın bunlarda şey yok. Bunlarda bir numara yok bunların bilgisine güvenilmez Bilirsiniz bunların mi? şeyi yemeği yenilmez, suyu içilmez Google'da bir şey aradığınız zaman mesela ilk sayfada bulamadığınız zaman sonraki sayfaya tıklıyor musunuz en alttaki yok, yoksa tekrar yoksa... bir şey mi yazıyorsunuz? Ha. Tekrar bir şey Başka yazıyorsunuz değil mi? Yani, adettendir tekrar bir şey yazılır adam gibi bir şey yazılır. Hiç görmedim zaten sonraki sayfaya tıklayan. Bazen şey oluyor ya ne aradığına göre değişiyor <gülüyor> Anladım Fahir, onu Google'dan aramayacaksın ama Bana hep Google'da ikinci sayfa Bambaşka bir dünya, böyle arka sokaklar Böyle bir çirkin alemmiş gibi geliyor Hiç, O ikinci sayfaya tek başıma Özellikle geçmeye korkuyorum Kim nereye gidecek? Virüs kaynıyor gibi bir his İyi hadi bakalım Google'da uğraşıyor demek ki. İyi, Zannediyorsun canım. Google'da koymuş bilgisayarı tıkır tıkır para basıyor. Yok işte adamlar var. Adamlar haberi. vallahi Onu algoritma yapayım, yap. Bilmem, algoritma yapayım. yap. Oldu olmadı. Hadi bakalım. Hadi bir daha yap. Altılı yedili. Bunlarla bir şey yok. Olmaz. Radyatı burası Modern Sabahlar devam ediyor. J-Hawk sıradığınızdaydım. Radyomuzun ilk yıllarından bir şarkı Bedtime. Modern Sabahlar devam ediyor buyursunlar Biraz da uzay diyelim müsaadenizle Hay hay, hay, hay. Biraz ben dedim da uzay. zaten acaba bugün dedim Hatta fareye söyledim. <gülüyor> ne zaman bugün söyledim? dedim uzaya hiç çıkmayacağız mı? <gülüyor> yani acıkla uzay dinlesek ne güzel olur dedi de ha? vallahi ağzını e, seveyim. Tam yeri tam zamanı o zaman doğru yere geldiniz. Hoş geldiniz diyorum bir kere daha. <gülüyor> Hoş bulduk. <gülüyor> Dov <Doğun, gülüyor> uzay aracını biliyorsunuz NASA'nın. Onu bilmiyorum ya. Bizim bildiğimiz uzayda opportunity böyle mu Opportunity vardı. Ne bu? Yeni Yılan çıkıyor. gibi kıvrıla kıvrıla giden bir alet. Tabii 7 yılda 5 milyar kilometreye yakın bir yol aldı. İyi, iyi. Ee, iyi. yolculuğu ve Mars'la Jüpiter arasındaki asteroit kuşağının asteroit de Oktayba asteroit de en büyük kuşak olan Ceres'e ulaştı. Ceres kuşağı. Ya bu Jüpiter'in etraf neyin Satürn'ün halkası var ya Jüpiter'in halkası yok ki. Yok bu böyle bir bu asteroit kuşağı zaten halka değil kuşağı. Halka tipi bir diye bir şey düşünme faal. Ee, 2006'dan bu yana Plüton'un olduğu gibi cüce gezegen olarak biliniyor bu ee, Ceres. Ceres dediğimiz ee, şey buradan e, bu şu zaman, anda hiçbir zaman gece, gezegen demediler yani pluton listeye girdi çıktı evet. falan filan bu hep cüceydi cüce kaldı ve e, şu anda incelemelerine başladı e, ve sereste. buradan evet sereste ve buradan fotoğraflar gönderecek birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar bunlar ne diyerek. gönderecek abi gene bana Daşı toprağa çekip mi gönderecek ya yeter artık hakikaten bir şeyler başka bir şeyler çekilsin ya Teknoloji ya orada zaten şey bir şey gelişiyor. Uzaylı e, medeniyeti olsa onlar kendi fotoğraflarını faça'ya koyardı. Oradan gördük. Evet ya ama uzaylı façesi diye bir şey de vardır ya. Galaktik faça diye bir Galaktik şey olsa. Biz dünya olarak neler neler koyarız. Zaten façadır. Façede mi? Tabii hepsinin façada şeyi var. Hesapları var. Hesapları mı? var. İsterseniz oradan like edebilirsiniz. Hı -hı. E, canlılığın evren içerisindeki oluşumu ve evrimi ile ilgili e, önemli bilgiler bekleniyor şu an. Sen az önce evrim falan mı dedin? Ne yapmaya çalışıyorsun Oktarsan? Nereye varmaya çalışıyorsun? Hani Evrim dediğim. Im, sen evrim onu ne, savcı bey açıklarsın. Ben söyleyeyim sana. Sanki kendin açıklarsın. Ben hani buradan. Fahri çok ciddi e, bizi seven bir abimizden uyarı geldi. Hatta Hı. bir tane de hanfendide. O komlara girmezsiniz. <gülüyor> dedi. Şakası bile dedi iyi değil falan diyerek öyle bir şey dedi. Ha o şekilde dedi. O yüzden ben de e, TB ediyorum. hemen. <gülüyor> hemen TB. Ve tb uzay, uzay konusuna devam ediyorum müsaade ederseniz e, bakayım. Şimdi ilk olarak e, ziyaret ettiğimiz gök cismi Vesta demiş. Vesta, Vesta, Vesta, Vesta. Bu Dov'nun yöneticisi. Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta. Vesta. Mesela Basısı öyle öter. Oktay. E, Vesta mesela öyle ötüyormuş. Çünkü öyle demiş. Joe Makoski demiş ki e, bu Vesta son derece kuru. Kayalardan oluşan. İşte onu diyorum. Son derece e, kraterli. Öyle. E, ve muhtemelen milyarlarca yıl boyunca da pek bir faaliyet olmamış. Faaliyetlerken bir, bir resimmiş yok. mi? Kültür sanat faaliyeti mi? Yani onu bilmiyoruz. Bir gök cismi demiş. Ceres de demiş aynı demiş kuşakta. Ee. Aynı kuşakta. Ondan beter bir gezegen. <gülüyor> ancak çok farklı. Ancak çok. Fakat farklı. dikkat edin. Abi. Şöyle bir farkı var çok. Buraya lütfen dikkatinizi çekmek istiyorum. farkınız. Ne, farkı, ne farkı var diye sormuşlar Jovkowski'ye. Şöyle demiş. İlk olarak demiş mesela çok büyük. Baya büyük demiş. Büyüklüğünden farklı. Ve i̇ri de, demiş? İri iri. İri iri Ceres bunlar. Ne de demiş? Burada su var demiş. Allah Allah. Bu bizim yemin ediyorum insanlık tarihinde artık yani suya bu kadar şeyimiz. Bana tamam da mı? evet çok doğru söylüyorsun. Orada falan. su bulduk. Haydi bakalım. Su, su, su varmış, su varmış. Buzlu ama, kütlesi mi orada şeymiş falan. Sadece uzaya özgü bir şey değil ama bu şeyde de böyle. Anadolu'da da böyle. Doğru, su, su, kuyu kuyu kazılır mesela. Hmm. Su bulununca sevinilir. Yani illa uzayda bir yerlerde bir kuşaklarda bir başka bir galaktiklerde falan filan kuyu olmasına kazılır, gerek yok. Kuyu kazılır su bulunur. Kol kırılır yen içinde kalır. Tabi. Mesela yer altı suları niye bitti? Hep o coşkudan. Evet yani bir de öyle şeyimiz bitti var. sanki suları. Böyle çok güzel, affedersin, ihtimam gösteriyoruz sanki üstüne de orada su bulduk. Gene iki senede kendimize benzetiriz orayı. Doğru. Yani. Madem su dediniz, madem uzay dediniz, Mars'taki bir suyla ilgili gelişmeyi de e, iyi su mu bulunmuş? Aktaralım. Mars'ın bir zamanlar barındırdığı iyi su miktarının... Ee, dünyadaki Atas okyanusuyla eşdeğer olduğunu gösterdi. Ama ne oldu araştırma zamanında? Ama oldu. Atmosfer olmayınca tabii. Kaybetti. O suyu kaybetti. Mas e... hızla da su kaybetmeye devam ediyor. O daha ne Kuruyor o zaman gezegen <gülüyor> bir, <iki damla gülüyor> bir gözümüzün Bir damla üzerinden. bir şey varmış. Resmen kurmuş evet. Ee, ee, bir de yaş gezegen çalışır. Tamam, böyle yörüngesi ahşap falan gibidir o yavaş, ahşap gibidir o. Yavaş yani. yavaş gelinleşir oradan buradan pırtlar ve şey yapar. Yörüngesinde Bir istiyor. şey sorabilir miyim? Oktay şimdi Mars'ta su vardı dedin. Nasıl vardı da? Zaten hiç atmosferi var mıydı da şey oldu da sonra? Bir zamanlar oldu? varmıştı. Bir zamanlar atmosferi bile varmıştı. Ama tabii yani senin benim bildiğim su olmayabilir bu. Çünkü ne demişler? Dünyada senin benim bildiğim su ayrı. <Gülüyor> <Gülüyor> Marslıya göre su ayrı. Avrupa Uzay Ajansının Ama bir... cıvık cıvık bir şeyler varmış yani. Varmış evet. Avrupa Uzay Ajansının bir teleskobu var. Hı hı. Bu teleskop Bununla mı hava atıyor bize? Ismini... Bizim teleskobumuz var, bakıyoruz. <gülüyor> i̇smi ismi ne biliyor musunuz? Ben ilk defa duydum. Roger <gülüyor> mı? Çok büyük teleskop. Yani ismi bu. <gülüyor> very big telescope. Very very. <gülüyor> ver, ver, ver <gülüyor> very big telescope. It's a huge telescope. Ki... Thank you. It's a huge. Absolutely. Absolutely teleskop. Ee, ne Aa, o diyorsun? Kızıl ötesi bir şeye baktın mı sen hiç hayatında? Kızıl ötesi. Ya ben de hiç bakmadım. Çok isterim. Kızıl Nereden bakabiliriz ona? Kameralarda şey yok mu? Gece Kamara görüşü dediğin mi? kızıl ötesi Gece mi? Gece görüşü dediğin ayrı. <gülüyor> kızıl ötesi dediğin ayrı. Kızıl ötesi de nedir? Kızıl ve ötesi. <gülüyor> <gülüyor> kızıl ötesi. Ee, yok kızıl ötesi galiba Keyif ötesi gibi bir şey mi falan? Aynen aynen. Aynen abi. Eee... Mars atmosferinin farklı bölgelerini 6 sene boyunca Niye bu uzay araştırmaları hep çok çok uzun sürüyor ya Mesafeler şey yavaş mı Yok yani ya, bu Mars... araçlarda da şoför yok ya Yandan yandan gidiyor o yüzden çarpmasın etmesin diye Bir koysalar bir şoför fırt diye götürür 6 sene incelemiş bu teleskop 6 sene biri böyle bakmış gözünü dayıp 6 böyle. sene bakmış da değil dikizlemiş yani amiyane tabiriyle Ya da kaydetmiş kaydetmiş 6 senelik görüntüyü izlemişler Kim izliyor bu 6 mı, senelik yok. görüntüyü ya Şe i̇şte vardiyalı çalışılıyor abi NASA'da. Neden o kadar adam var NASA'da? Sen ne yaptın sabah var mıydın? Yoktu abi. Sen oturayım bir, bir şeyler atıştırayım. Fire Bey ben bir çay içeyim diye mesela Fire bir saat daha duruyor. Orada ya Kabataş görüntülerini bildik. Aylarca izlediler. <gülüyor> yani o üçüncü acık görüntü, 6 yıllık görüntü nasıl izlediniz? Kaç <gülüyor> Gerçi tek kameradan izliyorlar. Yani öyle bir şeyleri vardı. E yani tabii Ces suyu nasıl görecekler orada? Hakikaten yani bir, bir yerden dökülmesini mi görecekler? İşte bir, mı birikinti ya? mi olabilir? Her şey olabilir. Yani illa şu şekilde göreceğiz diye bakmıyorlar. Bilim bunu gerektirir Rege. Yani bakıyorlar. Acaba su, su orada zamanında varmıştı bile olsa yeterli. E bize Fokta... dün gelen tesisatçı da aynısını söyledi. Ne dedi? Buradan bakacağız dedi. Burada su var mı dedi. Şimdi sistemde basınç yerinde falan dedi. Tamam. Bizim evde aynı. bir Mars yani şu anda. Ama onun beklediği su ayrı <gülüyor> Yani o yüzden farklı. Onun baktığı yer ayrı, su beklentisi ayrı. Marsa bakanladım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ayrı kelimesini kullanamaz olacağım. <gülüyor> bir şey soracağım da ya Buyurun. bu yani e ee, nereye varmaya çalışıyorlar? Tamam. Suyu suyu gördü ne yapacaksın yani? Bu bu sen ne yapacaksın? Sanki o kadar 6 5 senede niye karar vermemişler? Ya bir seneye de gerek yok ya. Şöyle bir gün sabahtan mahcub akşama kadar fail. bir güzel bak. Yok de bitti gitti. O kadar sen Hani sen yok demiştin diye gelince bu bilim dünyasında mahcubiyet. Tamam şeyi, da 6 yıl aradım gibi Ben muhterem yani bana şimdi zorla şey yaptırıyorsun. Vallahi fail, eğer mahcup olmayacağımı bilirsem ömür boyu da ararım. O mahcubiyet çok önemli abi bilim dünyasında hakikaten mahcubiyet. Yani o şu anda kafamı sallıyorum. Yani Ondan belki aradıkları şey su değilmişti. Mesela sen 2 x 2 5 dedin. Yıllarca böyle devam et. Biri geldi. E bütün hesaplar zaten yanlış çıkıyordu Ben neden yanlış çıktığını buldum 2 kere 2 4 dese nasıl mahcup olursun Mesela Einstein ne diyor Bora zamanında Böyle bir şey olmaz falan diyor. Atom şey olmaz falan diyor. Bor ne yapıyor? Ne yapıyor? Çalışıyor, dinliyor bir şey yapıyor, bir modeller çıkarıyor, bir şeyler yapıyor. Hop, Ondan sonra ne oluyor? Aynen cevap mosmor oluyor Einstein. Bor mahcupken bu sefer bor çalıştığı için Einstein mahcup durmadı. Çalışmak için. önemli diyorsun yani Oktar. Tabii. Yani Her şeyin başı çalışıyor. çalışmak ve tekrar. Ve, ve bu teleskop konusunda ne oluyor? Teleskop merkezi bu haritayı çıkardı ya mesela su var yok demiyor yine şu Niye anda. Demiyor. Biz bu 6 senelik incelememizin haritasını çıkardık. ahanda bu harita diye şu anda harita odasına asıldı NASA'da. Biz yok demiyor. Zaman bulamadık bu Evet, öyle. Ya da şöyle şöyle bulduk zamanında varmış. Zamanında varmış, çok su kaybetmiş Mars diye bir sonuç var. Yani dehidrasyon. Türkiye Marslı olmayacak sevgi dinleyiciler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. modern sabahların son dakikaları sana severler. Hepinizi radyolarınızın başında kitlenmeye davet ediyoruz buyursunlar veda etmeden önce bugün bir Berkin Elvan'ı analım. Bugün evet. e, bir sene oldu. Berkin Elvan 269 gün komada kaldıktan sonra e, bugün öldüğü haberi gelmişti. E, ve hala 16 kiloyken kaybetmiştik Berkin Elvan'ı. 16 kiloya kadar düşmüştü ve bir, bu bir sene içinde de e, o fişe atanın ve kim tarafından bunun gerçekleştirenin bu Katilin kim olduğuna dair herhangi bir araştırma yapılmadı, daha doğrusu bulunmadı. Ee, emriler verilen dair da yapılmadı. yapılmadı. Yapılmadı. Tabii canım, yani işte bu e, dün Cumhuriyet'in haberi vardı ya, kabatası içinde kadar uğraşıldı ama bir şey bulunamadı diye. Evet. Gerçek olmuş bir olay için o kadar uğraşılmadı o e, önem ona gösterilmedi. Ve bir yıl oldu hakikaten de e, bir yılda geride bırakmışız. Emri kimin verdiği biliniyor zaten de. Sonrasında yani. yaşananları da unutmayalım belki de Elvan'ın e, cenazesinde gene evet. o cenaze anında kitlelerin üstüne e, gazlarla, sularla saldırıldığını da hatırlayalım bir kez daha. Bugün bir anma olacak galiba değil mi? Olan olacak birçok bir yerde olacak. E, bununla ilgili bu birinci seneyi. Birinci senenin dolması ile ilgili ve Berkin Elvan'la ilgili. iç güvenlik paketinde de 5 madde daha kabul edilmiş. Onu da söyleyelim bunun hmm. ucuna. Ee, bugün de yine genel kurul çalışmalarına devam edecek. devam edecek. iç güvenlik, ne diyelim ona paket mi? İst güvenlik paketi mi? İç güvenlik, paketini paketini tabi. İst İst güvenlik, güvenlik yasa tasarısı hmm. diyelim de. Ee, böyle bir şey bir kere daha Berkin Elvan'a almış olalım. Ve böyle de bitirelim bugünkü Model Sabah yani Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın olacak.